E ee, rabıta ile ilgili birçok soru var. Rabıta nedir ve caiz midir diye ben size yönelteyim soruyu. Rabıta sözlük anlamı itibarıyla bağlantı anlamına geliyor. Yani bağlayan, bağlantı anlamına geliyor rabıta. E, tasavvufi bir terimdir rabıta. E ile ilgili e, çok dikkatli e, konuşmak ve bunu iyi anlamak gerekiyor. Çünkü e, iyi anlaşılmadığı zaman e, fayda yerine zarar da verebilir rabıta. E, burada rabıtadan kastedilen e, bir müridin şeyhini e, düşünmesi, şeyhini hayal etmesi, efendim... E, onu gözünün önüne getirmesi, onunla bir iletişim kurması anlamına geliyor rabıta. E, tabii ki e, bu e, tasavvufta daha sonra ortaya çıkmış olan bir şeydir. Evet. E, i̇lk mutasavvıflarda e, görünen bir şey değildir. Onların e, uyguladıkları veya tavsiye ettikleri bir hususta değildir. E, şunu da e, çok rahatlıkla ifade edelim ki, bu konuda Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime delil olarak sunulmaktadır. Estağfirullah Ya eyyuhallezine amenus biru ve sabiru ve rabitu ve ettekullaha leallekum tuflihun. Ey iman edenler sabredin rabıta yapınız efendim Allah'tan korkunuz ki felaha eresiniz. Tabii ki buradaki bu Rabıta acaba tasavvuftaki rabıta mıdır? E bu son derece bir çarpıtmadır. Onu bir defa söyleyelim. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu verabitu ayetini rabıtaya bir delil olarak kullanmak Kur'an-ı Kerim'i çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Bu da son derece tehlikeli bir şeydir. Yakışıksız bir şeydir. E kendimize bir delil bulacağız diye bir kelimeyi aslından kopartıp gerçek anlamından, manasından kopartıp, e, kendimize delil olarak e, kullanalım demek, Kur'an-ı Kerim'i anlamamak demektir ve çarpıtmak demektir. Bundan kaçınmamız gerekir. Yani bu ayet, rabıta için bir delil olamaz. Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü bir takım insanlar, bu ayeti kerimeyi rabıtaya delil olarak kullanıyorlar. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de de bakın rabıta vardır. Ve rabitu, rabıta yapın demektir diyorlar. Halbuki Buradaki rabıta cihad edin, cihada hazırlık yapın anlamındadır. Bütün müfessirlerin tefsiri bu şekildedir. Yani bunun bizim bildiğimiz rabıta ile bir alakası yoktur. Yok. Efendim şimdi tasavvuftaki rabıtaya gelince bunun çok yapılıyorsa çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Yani bir mürit şöyle düşünürse ben eğer rabıta yapmadan, şeyhime rabıta yapmadan efendim, peygamberime ulaşamam. Peygamberime ulaşmayınca da Allah'a ulaşamam, Cebrail'e ulaşamam, dolayısıyla Allah'a ulaşamam deyip, rabıtayı kesin bir zorunluluk olarak görüyorsa ve tasavvufun bir zorunluluğu olarak görüyorsa, yani vazgeçilmez bir ilkesi ve kuralı olarak görüyorsa, bu son derece yanlış bir şeydir. Ama böyle değil de, rabıtayı Şeyhi ile mürit arasında efendim, onu biraz hayal etme, onu biraz düşünme e, gibi e, efendim, yani bir dostu düşünme gibi, bir arkadaşını veya bir dostunu veya sevdiği bir kimseyi düşünme gibi bu şekilde değerlendiriyorsa ve e, rabıtaya bir kutsiyet atfetmiyorsa yani rabıta olmadığı zaman ben Allah'a ulaşamam e, demiyorsa sadece safi bir düşünceyle, saf bir düşünceyle Şeyhini düşünüyorsa bunda bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz. Ama e, burada işte e, şeyhlerin müritlerine bu konuda uyarmaları gerekir, bunun nasıl olması konusunda uyarmaları gerekir ve müritlerin de rabıtadan ne anladıklarını veya niçin rabıta yaptıklarını, bunun ne anlama geldiğini bilmeleri gerekir. Eğer bunu doğru olarak bilmezlerse fayda yerine zarar getirebilir Hatta ve hatta biraz daha ileri gidersek şirkete varacak uygulamalar veya düşünceler söz konusu olabilir. Onun için bunu yapanların son derece itinara ve dikkatli bir şekilde yapmaları anlamını çok iyi bilmeleri gerekir.